Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve elin ve sahb-i ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala Şefii günübina Muhammed aleyhi ve sellem. Sallu ala aleyhi ve sellem. Allah'ın Teala ve Hazretleri Gecemizi mübarek eylesin Amin. Kıldığımız akşam namazlarımızı mahal Dergah dergâh hizmetinde kabul eylesin Amin. Hayatımızın sonuna kadar Farz namazlarımızı Vaktinde eda edebilmeye Rabbim cümlemizi Muvaffak eylesin Amin. Evet Kıymetli kardeşlerim Geçen salı günü Cümbel hocamızı ziyaret ettim Sizlere çok selamları var Tabi hemen şunu da arz edeyim Hocamızın Efendim Arzusunu ve isteğini sohbetin başında hemen altını çizerek, istirham ederek söylüyorum. 2 Kasım'da efendim, Cübbeli Hocamız gelinmesini istemiyor. Yani 21 Eylül'de gelmemizi istemişti, davet etmişti. Allah razı olsun, hepiniz geldiniz, söz dinlediniz ama 2 Kasım'da böyle bir çağrı yok. Efendim gelmeyeceksiniz ama bulunduğunuz yerlerden dualarla, zikirlerle, yine manen inşallah hocamızın yanında olduğumuzu da böylece göstermiş olacağız. Şimdi tabii bazıları telefonlar ediyorlar. Akşam ben radyodayken yine orada telefonlar ediyorlar kardeşlerimize. Diyormuşlar ki 2 Kasım'da gelelim. Diyor ki hocamız gelmeyin dedi. Ya işte gelelim zaten 21 Eylül'e de gelemedik. e Ya bu sefer 2 Kasım'da gelelim yani bir bir şey yapalım. Şöyle edelim. Böyle yapalım. Bu ne demek biliyor musun? 21 Eylül'de gelmemiş. Yani gel diyorsun. Gelmiyor. Gelme diyorsun. Gelmek istiyor. Sen söz dinlemiyorsun. Sen efendim söylenene göre hareket etmiyorsun. Sen nefsine göre hareket ediyorsun oluyor o zaman. Dolayısıyla inşallah söz tutalım. 2 Kasım'da altını çizerek söylüyoruz. Efendim, kimse çağlayana meydana Ha, gitmiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. Hocamızın 18 Ekim 2012 tarihli mektubu. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alâ sâbi'in nihamillâhi ve salâtu ve selâmu alâ seyyidine Muhammedin Resûlillâhi bi cemii salavatillâh ve ala ali ve sahbihi bi cemii rahmetillâh allah Teala'nın izzetiyle aziz cemaat, sizler Rabbimizin verdiği وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِّرَشُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet yani ululuk Allah'a, Resulüne ve Müminlere aittir. kavr şerifiyle beyan ettiği bir izzet ve şerefe nail bir cemaatsiniz. Sizler izzeti yöneticilerin yalakalığında değil Allah'a ve Resulüne itaatte ulemaya, evliyaya, muhabbette arayan ve aradığını da bulan bir cemaatsiniz. Nitekim Rabbimiz bir hadisi kutsi de buyurmuştur ki İnni vebatu'l iczete fi't taati. Ben izzeti taata koydum. ''Halbuki venne şu yatlubuna fi'z dabilun mara. İnsanlar ise onu emirlerin, amirlerin kapılarında arıyorlar. Tek eyfe ceedunha. Ama nasıl bulacaklar buyuruyor. Yine bir hadisi kutsılar Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnni vebatu'r rahate fil cenneti. Ben rahatlığı cennete koydum. Ben nasih'u yaplıbuna fi'd-dünya. Ama insanlar onu dünyada arıyorlar. Fe ve fe yeciduunaha? Nasıl bulacaklar? Hadis-i kutsi devam ediyor mealen. Ben zenginliği kanaate koydum. İnsanlar onu çok malda arıyorlar. Onu nasıl bulacaklar? Ben ilmi açlığa koydum. İnsanlar ise onu toplukta arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Ne vazlar yapmış bize Rabbimiz? Anlamayı, amel etmeyi nasip eylesin amin işte şimdi çoğumuz oruçlu vaziyette az bir iftarlıkla oruç açıp sohbet dinleyerek ilmi açlıkta arıyorsunuz İnşallah bulacaksınız kuvvetli yiyip gelseydiniz sizi raet katlar uyku hali tutardı ki o zaman dinlediğinizi kavrayamazdınız çok büyük gecelerdeyiz çok büyük günlerdeyiz Kadir gecesine muadil olan denk olan bir gecedeyiz cuma gecesi olması büyük olması ise büyüklüğüne büyüklük katıyor Zaten bu gece bir on gecelerden bir tanesi. Rabbimizin yemin ettiği gecelerdendir. E bir de cuma gecesi olması hasebiyle demek ki ne oluyor bakın. Büyüklüğüne büyüklük katıyor. Fırsat elde, can tende, ruh da bedendeyken kıymet bilelim. Kendimizi ölmeden ölmüş bilip kabre girmiş de müsaade ile sanki geri dönmüş addederek ibadetten başka bir şeye meyletmeyelim. Yunus Emre Kudüs'e Sirru'nun buyurduğu gibi ''Gelin bugün yanalım, yarın yanmamak için, ölelim ölmez iken yine ölmemek için, tartalım günahımız, artıralım ahımız, edelim hesabımız.'' Hesap tabiyanın büyüklerinden ve Emevi halifelerinden adalet ve güzel ahlakıyla meşhur Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh hakkında şunları anlatır. Bir gün Yezid-i Rakkaşi, halife Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh'ın huzuruna çıkar. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh ona ''Ey Yezid, bana nasihatte bulun.'' dedi. Yezid karşı ona şu nasihatte bulundu. Ey müminlerin emiri, ölecek olan ilk halife sen değilsin. Senden öncekiler de mutlaka ölecek. Öncekiler gibi sen sen de öncekiler gibi mutlaka öleceksin. Bazı görüyor musun? Ömer bin Abdilaziz radıyallahu anh ağladı ve dedi ki biraz daha öğüt ver. O da nasihatine şöyle devam etti seninle atan Hazreti Adem peygamber arasında yaşayan kimse kalmadı hepsi ölüp gittiler Ömer İbn Abdülaziz radıyallahu anh ağlamaya devam etti ve devam et dedi o da şöyle devam etti cennet ve cehennem arasında kalınacak başka bir yer yok ya cennete ya da cehenneme gideceksin bu sözleri işten Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh o kadar etkilendi ki orada bayılarak yere düştü İşte Allah dostları böyle nasihat dinlerdiler tesirlenirdiler, bayılırdılar. Hatta ruhlarını teslim edenler vardı. Onlar bir ayet duydukları zaman eşkıyalığı bırakıp evliya, evliyalığa dönerdiler. Oysa biz bütün Kur'an'ı dinlesek, kılımız kıpırdamıyor. Hiçbir kötü huyumuz değişmiyor. Adam olamadık ve selam. İnşallah hidayet ve istikamet sırası bir gün bize de gelir. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri tasavvuf büyüklerinin meşhurlarından olan Fudail bin İyas kudüs tevbe edip allah Teala'ya yönelme sebebini şöyle anlatır Fudail İbni İyaz Kudüs-i eskiden Ebi Vert ile Serah arasındaki bölgede yol kesen bir idi. bakın dikkat edin Fudal Bin İyaz'ın daha önceki durumunu hocam anlatıyor yani benden adam olmaz ben berbet adamım benim şöyle geçmişim var böyle bilmem böyle felsefeleri bırak tevbe geçmişi siliyor atıyor ondan sonra ne yapacaksan yapmaya bak işte bakın, Fudal İbni İyaz yol kesen bir eşkıyaydı. Tevbe etmesine şu hadise sebep oldu. kudsesi Kudsesirru vaktiyle bir cariyeye aşık olmuştu. Bir gün onu görmek için cariyenin evinin duvarına tırmanırken, Kur'an okuyan birinin sesini duydu. O anda da şu ayet okunuyor. Estağfirullah, Elem ye'nin illezine amenu, en takşa kulübüm li zikrillah ve mâ nezele minel haq. O iman etmiş kimseler için kalplerinin Allah'ın zikrine ve Kur'an ayetlerinden inmiş olan o Hakk'a karşı saygıyla yumuşamasının vakti daha gelmedi mi? Bunun üzerine hemen oracıkta o zaman yani o vakit geldi ey Rabbim dedi ve oradan ayrıldı. Geceyi geçirmek üzere bir harabeye girdi orada bir takım insanlar var. İçlerinden biri diyor ki kalkın yola çıkalım. Diğerleri diyor ki sabaha kadar burada kalalım, şimdi yola çıkarsak Fudayl yolumuzu keser. Bu kadar namlı eşkıya, halbuki onların arasında bak. Ama bilmiyorlar. Fudayl İbni İyaz, Kudsesir'i bunu duyunca haline bir daha pişmanlık duydu. Yani insanlar onun yüzünden yoluna gidemiyor, düşün. Ne kadar tehlikeli bir durumu varmış. Ve onlara artık bu işleri bıraktığına... Tevbe ettiğine dair adamlara güvence verdi. Daha sonra Mekke'ye geldi, vefat edene kadar Kabe'ye mücavir olarak yaşadı. Orada komşu oldu. Kabri şerifi ise Hatice anamıza yakındır. Cennetül muallada. Rabbim ruhunu şad eylesin. Ay. Kabrini pürnür eylesin inşallah. Ay. Yani bütün mesele nefsi yola getirmek. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Siru'nun buyurduğu gibi Allah-u Teala Nakşibend Hazretlerine verdiği kadar Göz, kulak, el, ayak, kalp, akıl, ruh. Yani bu gibi şeyleri nasıl Nakşibend az verdiyse Allah bize de verdi. Allah dostları bu uzullarla, bu imkanlarla mevlaya vasıl oldular. Biz niye yolda kaldık? Neyimiz eksik? Bizler bir tek nefisten, bir tek nefisten geçmek kaldı ama onu da konuşmak kolay, becermek zor. Ebu Yezdel belestam'ın bir kere mani aleminde Cenab ı Mevla'yı gördü ve dedi ki ya Rabbi keyfe tariku ileyk sana ulaşmak için nasıl yol bulunur ya Rabbi? Sorunca Rabbimiz buyurdu ki ''Ütruk nefseke ve ta'al. Nefsini terk et, bana gel buyurdu. Demek ki Rabbimizle aramızda tek engel nefsimiz. Yani onun isteklerini Rabbimizin isteklerinin önüne geçirmemiz. İsmet-i Garibullah buyurduğu gibi sen çık aradan kalabaki yaradan. Vaktiyle adamın biri Ebu Bekir'e Kut Kudsesiru'ya bu yolda ilk önce kim sana kılavuz oldu diye sordu. Şibri Kudsesiru şu cevabı verdi. Bir gün su kıyısında bir köpek gördüm. Öyle susuzdu ki bir zerrecik takati kalmamıştı. Suda gördüğü kendi aksini başka bir köpek sandığından korkuyordu. Yani kendi şeyini görüyor, e, görüntüsünü görüyor suda, suya yanaşamıyor. Ve su içemiyordu, su kıyısından kaçıyordu. Nihayet susuzluktan perişan hale geldi, dayanamadı, artık ne olursa olsun dedi demek ki birdenbire kendini suya attı. Böylece o suda gördüğü, korktuğu diğer köpek kayboldu. Gözünün önünden gitti. Yani düşmanı kimdi? Yine kendisi. O an işte ortadan kalkıverdi. Yani bu İmam-ı Şibli'nin anlatımı. Bu hakikat diyor bana öyle apaçık görününce iyice anladım ki nefsim bana perde. Bunun üzerine kendimde fani oldum. Nefsin arzularını terk ettim ve işim yoluna girdi. İşte bu yolda bana ilk önce bir köpek böyle kılavuzluk etti. Ey oğul sen de kendi gözünün önünden kalk. Sana perde olan yine sensin. Sen de bir kıl kadar varlık kasa ayağına ağır bir zincir vurmuş demektir diyor. İşte bu manada Efendi Hazretlerimiz Kutsi Sırûn'un sürekli okuduğu, okuduğu "En teğamametün, gamamet şemsike. Kendi güneşinin bulutu yine sensin. İşte bu söz çok manidardır. Nefsimize hükmedebilsek her şeyi hükmederiz. Ona laf geçirebilsek her şeye söz anlatırız. Evli Allah nasıl taşa, kuşa, aslana, kaplana laf geçirdiler. Çünkü onlar daima nefse muhalefeti şiar edindiler. yat dese onlar kalktılar. Kalk dese yattılar. Onlar ye dese yani ye dese aç kaldılar. Aç kal dese de yediler. İmam-ı Busiri diyor ki ve halifin nefse ve şeytana ve asih Nefse şeytana daima muhalefet et. Ve enhuma مَحَضَاكَ <mahabâken> nusha فَتَّهِمِ <fettehimi> Eğer onlar sana samimi öğüt verseler de sen yine onları itham et. İşte böyle buyurduğu gibi bu zatlar da nafile namaz kılma yahut oruç tutma isteğinin nefisten geldiğini anlasalar, onun altında riya, süm'a yani işitsinler için yapmak gibi bir bit yeniyor olduğunu düşünerek yine nefsin aksine hareket ederler. Onun içinde allah Teala onlara bütün mahlukatı musahhar kılar. Molla Cami Hazretleri'nin Nefatül Üns isimli eserinden göre Ebu'l-Gayş Yemani Kutsesirru bir gün odun toplamak için merkebiyle birlikte şehir dışına sahraya çıktı. Bir vadide odun toplamakla meşgulken merkebini bir aslan kapı verdi. Bu durumu gören Ebu'l-Gayş Hazretleri aslanın yanına giderek şöyle dedi. Merkebimi öldürmüşsün, şimdi odunları ben neyle taşıyacağım? Allah'a yemin ederim, bu odunları senin sırtına yükleyeceğim. Odunları yığıp bağladı ve aslanın sırtına yükledi. Aslan şehrin yakınına gelene kadar odunları taşıdı. Ebu'l-Gayş Kudsesirru şehre yaklaşınca, odunları aslanın sırtından indirdi ve dedi ki, ''Şimdi serbestsin, nereye istersen oraya git.'' Yine bu manada İmam-ı Kuşeyri Kudsesirru'nun ''El Risaletü'l Kuşeyriye'' isimli eserinde naklettiğine göre, İbrahim-i Rakkî şöyle anlatıyor. <gülüyor> bir gün bir selam verip ziyaret edeyim diye Ebu'l-Khayr-Tinati'nin yanına gittim. Akşam namazını kıldırıyordu. Fakat dilinde pelteklik vardı. Fatiha süresini düzgün okuyamadı. Kendi kendime yolculuğum boşa gitti dedim. Yani o kadar büyük evliya ziyaret edeyim diye gelmiş. Bir de bakmış Fatiha'yı kendi istediği gibi okuyamayınca ya Fatiha bile okuyamıyor yani boşuna geldik diye düşünüyor. Bu hesaba göre aşireyi takrib okuyanlar evliyanın zirvesi olması lazım. Neyse diyor namazdan sonra selam verdim, ziyaretimi yaptım. Biraz sonra da ta, efendim abdest için dışarı çıktım. O esnada bir aslan peyda oldu, üstüme doğru gelmeye başladı. Hemen Ebulhâir'in yanına koşarak içeri kaçıyor, dışarıda bir aslanın üzerime geldiğini söyledim. Bunun üzerine Ebulhâir dışarı çıktı ve aslana bağırarak "Ben sana misafirlerime sataşma demedim mi?" diye çıkıştı. Allah, Allah. Sen Mevla'yı dinlersen Allah bütün mahlukatı ne yapıyor? Emrine musahhar kılıyor. Bize gelince çocuğumuza laf geçmiyor ayrı dava. Böyle söyleyince aslan hemen orayı terk edip gitti. Ben de abdest aldım. Geri döndüğümde Ebu Haykudisi ruh bana şöyle dedi. Siz dışınızı düzeltmekle meşgul oldunuz. Bu sebeple aslandan korktunuz. Biz ise kalbimizi düzeltmekle meşgul olduk. Aslan bizden korktu. Ya, bu zatlar nefislerinin havasına, kötü arzusuna uysalardı. Onlara bu kerametler verilir miydi? Birakis rezil edilirlerdi. Bu yüzden şair şöyle demiştir: Nunul hevanim inel heva mesrukatun fesiru küll heven esiru, esiru hevanin hevan. Yani alçaklık manasındaki kelimenin nunu. Heva kelimesinden çalınmıştır. Bu nedenle hevası nesiri olan herkes aslında hevanın alçaklığı nesiri demektir. Allah Allah sözü görüyor musun? Hani nefsi, nefis ve hevaya, hevasına uydu diyorsun ya. Aslında o heva, hevan, nunu çalınmış. Hevan demek alçaklık. Hevasına uyan alçaklığa uymuş demek oluyor diyor. He? Nefsin hevası nesiri olan demek ki hevanın alçaklığı nesiri demektir deniyor. Evliya Allah'tan biri havada uçarken biri ona merakla ve hayretle bakmış. O zat da ona şöyle demiş Terektül heva fesekhara nil heva ben, hava, ben hevayı terk ettim o da bana havayı musahhar etti demiş. Görüyor musun? Hevayı bırakırsan havada uçarsın yani. Tabii ki bu kerametler arzularını Rabbilerin arzusu için feda edenler hakkında garipsenecek şeyler değildir. Görüyorsunuz mevla imtihan bu fakir vasıtasıyla size kıssalar yazdırıyor. Bütün bunlar sizi bu manevi yola tasavvufa, tarikat-ı aliyeye teşvik sadedinde destekleyen şer kuvvetlere karşı takviye eden kıssalardır. Rabbim ibret almak nasip eylesin. Amin. Bu yüzden büyükler ne demişlerdir? Hekayetü salihin cündüm min cünudillah. Salihlerin menkıbeleri Allah'ın allah Teala'nın ordularından bir ordudur demişlerdir. allah Teala dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği enbiyan kısaları hakkında şöyle buyurmuştur. Eştehanübillah ve kullen nekussu aleyke min enbâir rusul mâ mutebbitu bihî o peygamberlerin haberlerinden her birini, o kendisiyle senin gönlüne sabır ve sebat vereceğimiz şeyleri böylece sana peş peşe anlatmaktayız. Buyurarak bu kıssaların kalbe sebat vereceği beyan etmiştir. Rabbim cümlemizi sözleri dinleyip en güzeline tabi olurlar diye met ettiği kullarından eylesin amin. amin. Bazı lüzumlu tebliğler. 1- Geçen mektubumda da bildirdiğim veçile allah Teala'nın kasem buyurduğu on geceler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinin faziletli olduğu mevsim olarak açıkladığı on günlerdeyiz. Oruçların ve ibadetlerinin faziletleri başka hiçbir mevsimde bulunmaz. Özellikle önümüzdeki çarşambaya denk gelen arefe gününün orucu hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salmiyev me'arafete. Arefe gününün orucu yukeffiru senetel ma'diye. Geçen senenin Orucunun keffâretidir, daha ves-senetelletibâdehe, yani hem geçen senenin hem de gelecek senenin de günahlarını sildirecek, sildirecek keffâretidir buyuruyor. Terviye günü olan önümüzdeki salı gününün orucu daha çok faziletlidir ki, onun rivayetini de zannedersem oruç Risalesinde nakletmiştim. İbrahim Aleyhisselam oğlunun kurban etme rüyasını Zilhicce'nin 7'yi 8'e bağlayan gecesinde görüp rüyanın şeytani mi yoksa rahmani bir vahim olduğunu çok düşündüğü için o geceye ve güne olan Zilhicce'nin 8'ine terviye gecesi ve günü denilmiştir. Çünkü terviye, tevriye düşünüp fikir yürütmek anlamındadır. Burada da değişik yazmış neyse. Aynı rüyayı ikinci gece. Yani zilhiccenin sekizini dokuzuna bağlayan gece tekrar görünce rüyanın rahmani ve hak olduğunu anlamıştır ki bu nedenle o geceye ve gününe arefe gecesi ve günü denilmiştir. Zira arefe kelimesi anlama manası taşımaktadır. Tabii ki İbrahim aleyhisselam rüyanın hak olduğunu anlamış fakat ne zaman tatbik edilmesi gerektiğini acilen mi yoksa gecikmeli mi amel edebileceğini anlamamıştır. İşte üçüncü gece aynı rüyayı tekrar görünce oğlunun acilen yani ertesi gün hemen Allah için kurban etmesi gerektiğini anlamıştır. Bu yüzden o geceye yani zilheccenin onuncu gecesine ve gününe nahir gecesi ve nahir günü denilmiştir. Nitekim nahir boğazlamak anlamına gelmektedir. Kevser suresinde de bu manada venhar kurban kes buyurulmuştur. Aslında nahir Boğaz ve göğüs kısmının adıdır ki bıçak boğaza dayandığı için fiil bu kökten türetilmiştir. İşte bu nedenle İbrahim aleyhisselam 10. gün yani kurban bayramı günü diye bildiğimiz zilheccenin 10. günü İsmail aleyhisselamı kurban etmek için Mina'ya götürmüştür. Bu yüzden onun sünneti olarak bugün dahi kurbanlar orada kesilmektedir. Bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'nın mina tamamı kesim yeridir buyuruyor. Bu vesileyle söyleyeyim. Bayram günü olunca biz 10 günler bitti diye gevşiyoruz. Halbuki 10 gece bitiyor ama 10. gün bitmiyor. Zira bayram günü 10. gündür. Hem de edebul eyyam inde Allah Allah katında günlerin en faziletlisi Nahir günüdür hadis-i şerifi fehvazınca. O günlerin hatta bütün sene günlerinden faziletlisi Kurban Bayram günüdür. Düşünsenize o kadar canların Allah için kurban edildiği bir günden daha büyük bir gün olabilir mi? İkinci, üçüncü günde de kurban kesilse de en büyük kesim birinci gündür. <gülüyor> Onun için geçen hafta belirttiğim bu ayki dergide de yazılı bulunan on günün zikrini özellikle bayram günü okumak lazım. Kurban telaşıyla bayramda gelen giden yüzünden o zikirleri sakın ihmal etmeyin. Evet, Arifander dergimizin bu ayki sayısında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yani bu günlerde yapılacak dualar burada zikredilmiş. Akşam ben de sohbette her kim Zilhicce'nin ilk 10 gününü değerlendirirse Allah ona 10 on tane ikramda bulunacak. Bunları uzun uzun anlatmıştım. Dolayısıyla bu ikramlara da mazhar olabilmek için ne yapalım? Efendim oruçla, ibadetle, taatle ve özellikle bugün yapılacak Bugün derken yani bu 10 günlerde yapılacak zikirleri ne yapmayalım? Kesinlikle aksatmayalım. Şimdi burada ne diyor bakın? Zilhicce'nin ilk 10 gününün yani 16 Ekim Salı, 25 Ekim Perşembe dahil gününün zikirleri. Bakarsınız dergimizde 61. sayfadan başlıyor, 62. sayfaya kadar devam ediyor. Ve tabi orada harama orucu ve bu ayda yapılacak zikirler var. İnşallah bu zikirleri de, Dergi alanlar zaten efendim 60. sayfadan bulabilirler. Dergisi olmayanlar mutlaka alsın. Bu zikirleri sakın ola ne yapmayalım? İhmal etmeyelim. Bu 10 günde mutlaka dillerimizde bu zikirler olsun inşallah. Dolayısıyla hocamız da ne yapmış bunu tekrar efendim bizlere hatırlatmış. Rabbim bu 10 günleri en güzel şekilde ihya'ya muvaffak eylesin. Amin. Şu duaları da her gün okuyabilmeye muvaffak eylesin inşallah. Amin. Evet. Ayrıca önümüzdeki çarşamba günü olan hocamız mektuba devam ediyor. Arefe günü allah Teala'nın yıl içindeki en büyük tecellisi vuku bulacaktır. Çarşamba gününe denk geldiği için ikindiden önceki saatte yapılan dualar yüzde yüz kabul görecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu üzere şüphesiz allah Teala Arafat tehrine Arafa vakbesinde bulunan hacılara tecelli etmiş ve müjdelife vakbesinde yaptıklarında onlardan günahların hatta ödeme ve helalleşme imkanı bulamadıkları kul haklarının mesuliyetini ödemeyi üstlenmiştir buyuruyor. sahabe kiram, ya Resulallah bu müjde sadece Arafat'ta bulunanlara maittir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? ''Bel, bel, linnâsi âmmeten, hayır, bilakis bütün Müslümanlara aittir.'' buyuruyor. Tabii ki bu Müslümanlardan maksat namazsız, abdestsiz, zikirsiz, fikirsiz, sadece ertesi günün bayram olduğunu bilen gafiller sürüsü değildir. Sizin gibi namazında, abdestinde, mümkünse o günü oruçlu geçiren, o günlerin zikirlerini yapan itaatli müminlerdir. Aman o günü zikirlerle, dualarla, oruçla, ibadetle geçirelim ki şeytanı çatlatalım. Bir sene uğraşıp bize yaptırdığı günahları sildirerek onu mahzun kılalım inşallah. i̇nşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şeytan arefe gününde göründüğünden daha hakir, daha sahir yani küçük, daha sefil ve daha kızgın vaziyette hiçbir gün görünmemiştir. Onun bu hale düşmesinin sebebi ise allah Teala'nın o gün kullarının büyük günahlarını bağışladığını görmüş olmasıdır. Buyurarak bizleri o gün şeytanı üzecek amellerde bulunmaya teşvik buyurmuştur. Bu bahsin sonunda sizlere özellikle beş zikri mutlaka yüzer kere okumanızı, 10 gün yapamayanların mutlaka son 3 günde yani salı, çarşamba, perşembe yani terviye günü, arefe günü ve bayram günü günlerinde okumalarını, bunu da yapmayanların hiç olmazsa duaların arıça yükseldiği, hüccacın vakfeye durduğu en büyük tecelli günü olan arefe gününde okumalarını kendi karlar için tavsiye ederim. Beni ve tüm cemaatimizi dualarınızdan eksik etmemenizi de hasaten istirham ederim. Rabbim şimdiden bizi muvaffak, müstecam, mağfur ve merhum eylesin. Amin, Amin inşallah. E bunu da yapamazsak ne olur hocam Efendi? Ha sen serbestsin. E onu da yapamıyana bir şey söylemiyoruz yani. Evet iki, evvelce birçok sohbetimde anlattığım üzere kurbanda bulunan teslimiyet merhumunu iyi düşünmeliyiz. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı met ederken işte <gülüyor> <gülüyor> and billahi belakadistafeynahu fi'd-dunya ve innehu fi'l-ahireti lemin's-salihin. Andolsun ki elbette biz onu dünyada kesinlikle dostluk makamına seçmişizdir. Şüphesiz ki o ahirette de elbette yüksek makam sahibi olan salih nebilerdendir. Hani Rabbi ona ilka lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ya evvelce bulunduğun İslam üzere sabit ol ve bütün emirlerime tam manasıyla teslim ol buyurmuştu da kale eslemtu li rabbil alemin o da ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Buyuruyor ki onun bu teslimiyeti müfessirler tarafından nefsinin ihrana, oğlunu kurbana, malını da zifana feda etti. Yani canının emruzu ateşine. Efendim İsmail oğlunu Allah için kesilmeye, malını da misafirlere ikrama teslim etti şeklinde açıklanıyor. Yine bu yüzden Necm suresinde "Vebrahim ve İbrahim, ve İbrahim Bir doğa vazifelerini tas tamam yerine getirmiş olan İbrahim Aleyhisselam diye övülüyor. Yine bu teslimiyet sebebiyle Allah Teala'nın vettakallahu İbrahim e halila Zaten Allah İbrahim'i bir dost edinmiştir. Kavli şerifiyle halil yani dost seçiyor. Anlaşılan her işin başı teslimiyet, itaat, rıza, söz dinlemek. Çünkü sevgi bunu iktiba ediyor. Yani bunu gerektiriyor. Seven sevdiğinin her yaptığını hoş görüyor. Bu nedenle hadis-i şerifte "Hubbuke şey'e yumi ve yusimu'' Senin bir şeyi sevmen seni onun sana veya başkasına yaptığı yanlışlara karşı kör ve sağır eder. Yani onun ayıp ve kusurlarını yahut eza ve cefalarını görmez, duymaz eder buyuruluyor. Yani seven sevdiğin hatasını görmez, sevmeyen de sevmediğinin meziyetini görmez. Evet nakledildiğine göre bir gün i̇mam Şibli Hazretlerinin yanına bir cemaat insan geldi. Hazret onlara dedi ki siz kimsiniz? Onlar da dediler ki biz seni sevenler izlediler. Şimli Hazretleri birden onlara yöneldi ve üzerlerine doğru taş atmaya başladı. Adamlar şaşırdılar ve kaçmaya başladılar. Şimdi Hazretleri arkalarından şöyle seslendi. Neden kaçıyorsunuz? Eğer beni gerçekten seviyor olsaydınız her şeyim size sevimli gelirdi. Verdiğim sıkıntıdan da kaçmazdınız. Sabrederdiniz. <gülüyor> Şimdi taş atmadan kaçanlar var ha. Geliyor musun? Taş atıldığı zaman bile... Eğer kaçıyorsan demek ki hakiki manada sevmiyorsun. O çıkıyor buradan. Rabbim Celle Celaluhu bizleri bu kapılardan ayırmasın inşallah. Ay. Son nefesimize kadar bu yolda devam, tebat, istikamet nasip eylesin Ay. inşallah. İşte büyük sufi bu yaptığıyla Allah'ı sevdiğini iddia eden, onun hükmüne razı görünen kulların bela ve musibetlere de sabretmesi gerektiğine dair çarpıcı bir ders veriyor. İsmail Fakirullah Hazretleri İbrahim Hakkı Hazretlerine şöyle demiştir. Molla İbrahim, manevi marifet makamlarının ilki allah Teala'nın muradına, takdirine sabır, ortası muradına razı olmak, sonu ise muradıyla birlikte olmaktır. Molla, Arif'in kalbindeki manevi marifet nuru alemdeki güneş gibidir. İtaat ve manevi marifet kulu sultan yapar. Tam zıttı olan isyan ve cehalet ise sultanı köle yapar. Molla... Nefsini düşük ve fakir bilirsen, Rabbinin aziz ve her şeye kadir olduğunu bilirsin. Rabbini bilirsen sakin ve huzurlu olursun. İlahi marifet iki dünya saadetidir. Muhabbet ise gözbebeğidir. Ey Mulla, kalp şemasında ilk parıldayan hikmet yıldızıdır. Sonra ilim ayı, sonra marifet ilahiye yani ilahi bilgi güneşidir. Hikmet yıldızın ışığıyla yaratılmışların hakikatini, ilim ayının ışığıyla, mana alemini, manevi marifet güneşinin ışığıyla da Mevla'nın tecellilerini müşahede edersin. Valla, allah Teala gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Nasıl iltifat eder? Onun gibi tabibi olan başkasına nasıl güvenir? Onun gibi dostu, sahibi olan başkasından nasıl korkar ve başkasıyla nasıl meşgul olur? Onun gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Rabbim cümlemizi bu, bu nasihatlerle amil eylesin. Amin ya mümin. Üç. Geçen Perşembe Yaşar Nuri benim geçen haftaki yazım üzerine aç da ağzını yumdu gözünü. Ben onu nasıl kafir, ben ona nasıl kafir dermişim. Gazali gibi ben de aklı kenara koymuşum. Ben eğer ve ahlaksız ben ağır ve ahlaksız suçlarla yargılanıyormuşum. Müktezelmişim, mahlukatmışım, ben Allah adını ağzıma nasıl alırmışım falan peş mekan. Farkındaysanız ben onun tipine, şekline, ilk karısının onun hakkında dediklerine, Habertürk kanalında çalışırken yaptığını duyduğum hem de oradaki yetkililerden duyduğum bir takım şeylere hiç temas etmedim. Ben onun cesetlerin haşrına inkar fikrinin kafirlik olduğunu, Ebu Cehillerin de kemiklerin diriltileceğini kabullenmediklerini beyan ettim. Yani, Cümbel hocamız diyor ki, ben onun amellerini değil, itikadını, İslami konuda, din konusundaki yanlış itikadını eleştirdim. İmam-ı hazretlerine sövmesine tahammül edemedim. İslam'ın anasının bellenmesi sözüne, Karşı çıktım ama adam benim henüz yargı sürecinde olan yargı ceza verse de yargıtay süreci olan o da onaylasa bile anayasa mahkemesi süreci olan o da onaylasa bile ahim süreciyle ancak meydana çıkacak olan iftiraları bahane ederek bana sövüyor hakaret ediyor. Yahu ben senin fikrine karşı çıkıyorum ve birçok ayet-i kerime ile sana cevap veriyorum. Geçen mektubumdaki delillere ilaveten Allah Teala Estağfurullah Minha halaknakum ve fiha nu'idukum faminha nukhrijukum taratan ukhra Biz sizi ondan yani topraktan yarattık. Öldüğünüzde de gömülmek üzere yine sizi ona döndüreceğiz. Diğer bir kere de diriltece dirilteceğimiz zaman sizi ondan çıkaracağız. buyuruyorken senin topraktan bir şey çıkmayacağını söylemenin insana kafir etmeye yettiğini söylüyorum ben. Birçok ayet-i kerimede müşriklerin, اِسْتَانَهُ ve وَقَالُوا اَيْدَا كُنَّا اَيْظَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَّ بُعُوتُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Onlar, çürümüş bir takım kemikler ve ufalanmış bir takım, ufalanmış bir toprak olduğunuz zaman, zaman mı gerçek, biz mi, elbette yepyeni bir yaratılışla diriltilecek kimseleriz dediler. Dediklerini allah Teala'nın da قُلْكُنُوا هِجَارَةً اَوْحَد۪يدًا اَوْ خَلْقَ مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي سُدُورِكُمْ Habibim onlara cevap de ki siz kas katı bir takım taşlar ya da güçlü bir demir olun veya gökler, yerler ve dağlar gibi kalplerinize canlanmasını düşünmeniz büyük, zor ve uzak olan şeylerden herhangi bir yaratık olun. Yine de allah Teala'nın kudreti sizi diriltmekten aciz kalmaz. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوْوَلَ مَرَّةٍ اِلَى اَخْرِلَاهَةٍ bu sefer muhakkak onlar dediler ki yani diyecekler bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sen sizi ilk defa cansız bir toprakken yoktan yaratmış olan o diriltecekte diriltecek de. Kerim'e malen şöyle devam ediyor. Bunun üzerine gerçekten onlar kapılacakları dehşet ve hayret içerisinde başlarını sana doğru sallayacaklar da o da ne zamanmış diyecekler. Sen dedi de ki her gelecek yakın olduğu gibi onun da pek yakın olması kesindir. Buyurarak onlara cevap verdiğini yanlış hatırlamıyorsan bu kemiklerin diriltetileceğine itiraz konusunun Kur'an-ı Kerim'de 18 yerde geçtiğini söylüyorum. Ve eğer sen hafızsan, hocaysan, diriltilmeyeceğine dair bir ayet oku da görelim bakalım diyorum. Sen kalkıyorsun, benim mahkemeden bahsediyorsun. He, ben sana böyle deliller getiriyorum ama sen kalkıyorsun, bir tane delil okumuyorsun, benim mahkememden bahsediyorsun. Bununla onun ne alakası var? Anlıyorsunuz değil mi? Peki bir alakası var mı? Evet. Delil getiremeyince ne yapıyorsun? Sövmeye başlıyorsun. Nasıl olsa içerideyim diye konuşuyorsun. Çünkü çıkınca seni konuşturmayacağımı çok iyi biliyorsun. İzmir cezaevinden yazan birinin dediği gibi. Beyte bak. Bir beyt döşenmiş adam. Zindan soğuk, zindan yaş. Belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın da o zaman görüşürüz. <gülüyor> Bu adam çok sıkışsa evvelce kemiklerin dirilmesini inkar ettiğini bile inkar edebilir. Oysa git mezara bak orada ne kalmış, o mu dirilecek halinde konuştuğunu kulağımla duydum. Bunlar böyle adamlar. Hiçbir dediklerinin arkasında duramazlar. Delilleri boşa çıkınca ki batıl daima mahvolmaya mahkumdur hemen ne yaparlar lafı çevirirler. Oysa ilmi emanetliği gerektirirdi? Benim getirdiğim delillere karşı onun da delil getirmesini gerektirirdi. Yine böylece geçenlerde Haydarbaş'ın Hazreti Ömer Efendimizi, Fatıma anamızı dövmekle, çocuğunu düşürtmekle itham ettiğini. Allah Allah. Görüyor musun? Diğer halifeleri Hazreti Ali'nin hakkını yemekle suçladığını. Bu görüşlerini, bu görüşlerin Şiilik olduğunu yazmıştım. Şimdi o da çıkmış diyor ki bu adam 45 yılda yargılanıyor. Bunun Peygamberi ağzını almaya ne hakkı var diyormuş. Aksini. Bu da alakasız bir şey. Cümler hocam devam ediyor. Yahu bu batıl ehli batıl ehli ağız birliği yapmış gibi nasıl konuşuyorlar gördünüz mü? Benim reddiye yaptığım konuya cevap vermesi. Yahut metçe çıkıp evet ben Şii oldum. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı zalim kabul ediyorum demesi gerekirken... Haşa, öyle ya, bu zatlar için haksızlık yaptılar demek, zalim oldular demek değil mi? Evet. evet. Doğruyu diyemiyor, kalkmış benim mahkememden bahsediyor. Sanki beni yargılayan mahkeme Allah'ın mahkemesi kübrasıymış gibi konuşuyorlar. Yahu bu mahkemelerin benzerleri değil miydi iskilikli Atıf efendi asanlar, on yakın alimi kesenler, on binlerce alimi hapsedenler, bunların hükmü Allah'ın hatası hükmü müdür ki ben Allah'ı, peygamberi ağzıma almayacakmışım? En çok hocamızın ağzına yakışıyor, boşver. Allah demek, peygamber demek. Evet. Evet. Naive'ye geçenlerde yine gazetelerde yazıyordu. Adam sekiz sene yattıktan sonra beraat etmiş. Yani suçsuzluğu anlaşılmış da pardon demişler. Pardon efendim. Niceleri yıllarca masum olduğu halde yatıp sonra beraat ettiler. Beraat etmeyenlerin hepsi suçlu demek değil. Çünkü bazısında delil ortaya çıkmayınca uğradığı iftiradan aklanamıyor. Ama nasıl olsa ahiret var. Hakimlerin de yargılanacağı mahkeme-i kübra var. ''Yanlış hüküm vermeyen ahkemül hakimin olan zat var, Allah var Celle Celal <gülüyor> Mustafa İçtamoğlu'na bu kadar reddiye yaptım. Adımı vermeden bile bir görüşme cevap veremedi. Karşıma çıkmasını Hakit'in sahibi de teklif etti. Kabul etmedi. ''Cübbeli beni konuşturmaz.'' dedi ama ne zaman içeri girdim. ''Oh be iyi ki başıma bu iş geldi de kurtulduk.'' verdi. Ya ben senin hakkında mahkeme kararını hiç mevzu ettim mi?'' Etmem Çünkü İslam'a göre şahit olmadığım konuda konuşamam. Sen niye benim hapse girmemden medet umuyorsun? Varsa delilin ortaya koysana. Hayrettin Karaman aynı sözü bir gazeteziye demiş ki, iyi ki başına bu iş geldi yoksa bizi mahvedecekti. Demek bir alimi bırak bir Müslümana yakışır mı? Ha böyle demek bir alimi bırak bir Müslümana bile yakışır mı? Sen bugün Yahudi Hristiyan olup da Kafir olmayanlar var diyeceksin, ben de sana bir şey demeyeceğim. Niye? Çünkü sen İmam Hatipler'in baş hocasıymışsın, şu yetkilinin, bu yetkilinin aile hocasıymışsın. Bana ne bundan? Şirk sözleri sarf eden herkese cevap vermek, benim de her Müslüman kadar hakkımdır. Tabi çoğu Müslüman da bu hakkını kullanmıyor, o da ayrı dava. Anlaşıldı mı? Hocamız devam ediyor, Sansür, sansürsüz programında o fikirde olanları karşıma çıkmaya davet ettim. Hatta beni bu müstehcen fiillerle itham edenlere, siz bana zina yaptın diyorsunuz ama siz gavurluk yapıyorsunuz dedim. Ayrıca hayatım boyunca bir kere dahi zina yapmadığıma dair yaptıysam imansız öleyim diyecek kadar da ağır yeminler ettim. Duydunuz mu? Şimdi Hayrettin Karaman'ın o ifadelerinin yer aldığı polemik değil diyalog kitabını piyasadan toplamışlar diye bana mektuplar geldi. Bilmiyorum ne derece doğru. Araştırın. Arayan bulamıyormuş. Doğru olabilir. Kalktı mı o şimdi? Evet. Toplandı mı? Evet. Doğru olabilir. Çünkü bunları bunlar sıkıyı görünce sıvışırlar. Görüşlerinin batıl olduğu fark edilince inkara başvururlar belki de ben aban toplantısında böyle demedim yazan yanlış yazmış diyebilirdi ama ben bunu düşünerek ilan ettim bu görüşte değilsen kamuoyuna bildir dedim ama çıt yok sonra 75 sayfalık reddiye yazınca şimdi kitap ortada yok diyorlar yani onların çıkardığı kitap ortada yok diyorlar öyleyse bu da bizim adımıza bir başarıdır ama o kitap elinde olanlar saklasın ki yarın bir gün delil olarak ortaya koyalım inşallah Olur da böyle bir kitap filan çıkmadı da demesinler, biliyor musun? Avukatıma söyledim. Bana hakaret eden Yaşar Nuriye dava açacak inşallah. İnşallah. Tabii ben bunu nefsim adına değil, aslında İmam Gazali Hazretleri adına açacağım. Ama mecburen İmam Gazali hayatta olmadığından kendi adım üzerinden gideceğim. Bir de ya bu adamlar beni bırak, Hüseyin Atay hocayı da kafir sayıyor. Hadi ben çok ibadetli değilim, namaz kılarım, aması var. Hüseyin hoca sahibi tertip, yani hiç kazası yok, Allah'tan da mı korkmuyorlar diyormuş. Yaşar Nuri. Evet hocamız tabii bunu ifade ettikten sonra devam ediyor. Kendisinin ne kadar namaz kıldığını Allah bilir. Ama cuma saatinde canlı yayınlarda oturup namaza gitmediğini, cuma namazının stüdyoda kılınmayacağını herkes bilir. Öyle namaz kılmayan bile ne diyor? Elalem bayramdan bayrama kılıyor. Ben gene cumadan cumaya. Değil mi? Namaz kılmayan bile böyle diyor. E şimdi sen cumaya da gitmeyince ne diyelim? Evet. Neyse Hüseyin Hoca sahibi tertipmiş. Sapık mutezile fırkasının görüşlerini Ankara ilahiyatta talebeler aşılayarak bir camiyi zehirledikten sonra yesinler senin sahibi tertipliğini. İnsan evvela Müslüman olacak, sonra namaz kılacak. Bu adamın bir TV kanalında şöyle dediğini duydum. Allah'ın ilmi deryaya benzer. Derya bütün balıkları ve içindekileri kuşattığı gibi Allah'ın ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Lakin deniz içindeki balıkların sayısını, sınıfını, teferruatını bilmediği gibi Allah da bu alemde olan biten teferruatı bilmez. Allah Allah. Görüyor musun? Dediğini kulağımla duydum. Neden bu görüşte? Çünkü Muhtezile Fırkası Allah külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez diyorlar da onun için. Yani Allah dünyayı bilir ama İstanbul'daki bir mahallede bir evde olanı bilmezmiş. Yani bizim burada toplandığımızı bilmiyor mu Allah? Evet. Benim vaaz ettiğimi Cübbeli hocamızın mektubunu okuduğumu bilmiyor mu? Evet. Şurada kılınan namazları bilmiyor mu? Evet. E o zaman namaz kılmayanı da bilmez demektir. Namaz kılanı bilmiyorsa... Kılanı bilmiyorsa kılmayanı bilir mi? O zaman peki kılan da kılmayan ahirette nasıl hesap görecek? Böyle bir mantık olur mu ya? Herhalde o da televizyonda konuşuyor ya Allah duymuyor mu zannediyor? Haşa ve kella. Allah Allah. Yani diyormuş ki bakın Allah dünyayı bilir ama İstanbul'daki bir mahallede bir evde olanı bilmezmiş. Evi bilse evin içindekileri, parkenin altındakileri bilmezmiş. Haşa da kella. Ya siz hayatınızı Kur'an'a vakfettiğinizi söylüyorsunuz. Mealler, tefsirler yazdınız da Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Estağfurullah. "Vemā <gülüyor> teskutū min marakatin illā ya'lemuhā fe lā habbatin fī ẓulumātil Hiçbir yaprak düşmez ki o onun düşüşündeki, düşüşünden önceki ve sonraki tüm hallerini bilmesin. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Ne yerin karanlıklarındaki tek bir tane, ne yaş ne de kuru hiçbir şey müstesna olmamak üzere, hepsi de mutlaka apaçık bir kitap olan rehbi mahfuzda kayıtlıdır. Buyurduğunu, buyurduğuna rastlamadınız mı? Yani bu kadar tefsirler yazıyorsunuz. Bu kadar mealler yazıyorsunuz. Allah'ın bu ayetine hiç mi rastlamadınız? Düşen her yaprağı bilen sizin evi bilmez mi? Bilmese bu cehalet olmaz mı? Allah'ın Cellela'ya cehalet isnat eden kafir olmaz mı? Ya evi bilmeyen yarını bilir mi? Yarını bilmeyen ahireti bilir mi? Allah cennet vaat etmiş. Efendim cehennemle efendim korkutmuş da. He? Yarını bilmeyen, evi bilmeyen ahiretteki efendim, bu kadar hesabı, kitabı bizlere şimdiden duyurmuş. Bu nasıl bir mantıktır yani şimdi? Adam böyle inansa var ya, o zaman haram helal ver Allah'ım der ha. He? Evde seni görmüyorlarsa madem, değil mi? Bak bak, itikada bak. Buna bir inansan otomatik olarak seni ne yapacak? Bozacak yani. Artık ben ne diyeyim? hocamız devam ediyor artık ben ne diyeyim ya bu kadar hoca var bunlara cevap veren niye yok varsa isimlerini veren niye yok şimdi diyeceksiniz hoca efendi işte sen isim verdin içeri düştün onun için onlar isim söylemiyorlar doğru söylüyorsunuz o zaman ben de ne diyeyim bu mübarek on gecelerin cuma gecesinde bir dua edeyim de siz de amin deyin diyor dualarda şimdi duaların kabulü için evvela tabi söylenen Rabbena'ları zikretmiş hocamız. Demek o kalı bir dua gelecek. Hep beraber söyleyelim. Şimdi ne yapacağız? Beş defa Rabbena diyeceğiz. Dört tane Ya Rabbi diyeceğiz. Üç tane de Rabbi diyeceğiz. Siz de benimle beraber söyleyin. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Rabbena. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ben bunca bu dine hizmet için konuştum. Ehli sünneti müdafaa ettim. Şimdi amir memur her kim bu bidat ehli adamların benim ırzıma saldırmalarına yol açan bu süreci başlatmalarına sebep olduysa sen hepsini el kahhar ismi şerifinle kahreyle. Amir. Kuvvetlerini mahveyle Amin. En sevdikleri şeyleri ellerinden ahl Amin. Sen onları paramparça parçayla, Kötü daireleri başlarında döndür belalarını acilen takdir eyle Amin. Onları kendi dertlerine düşür Amin. Bizimle uğraşmaktan meşgul eyle Amin. Kötü haberlerini bizlerin de duymasını nasip eyle Amin Amin Amin, Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen rabbil alemine amin. 4 Dört. <gülüyor> Geçen pazar akşamı Nihat Hatipoğlu Efendi kıyamet alametlerle alakalı konuşmak üzere Habertürk kanalına çıktı. Tabii ki kendisinin ehli sünnet olduğunu söyleyen biri olarak birkaç hususta konuşmasını eleştirmem icabetti. etti. A- Kendisi ''Kur'an bize yeter, hadislere lüzum yok.'' diyenlerin yanlış yolda olduğunu söyledi. Çok doğru söyledi. Sonra İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususundaki bazı hadis-şerifleri beyan etti. Bunların manen mütevatir olduğunu, ekser ulemanın kabul ettiğini de beyan etti. Ama Abdül ve Reşit Rıza gibi bazı alimlerin bunları kabul etmediğini, kimi alimlerin de tevakkuf ettiğini, yani sessiz kalıp bir karar vermediklerini beyan etti. Evet durum böylecedir lakin izaha vakit olmayan kısa bir programda bunların denilmesi insanların kafasını karıştıracağından pek uygun olmadı. Zira kendi beyanıyla bunca mütevatir hadis varken ve 1300 senedir hiçbir alim buna itiraz etmemişken mason abdu gibilerin muhalefeti ne anlam ifade edebilir ki? Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık ifadelerle bildirdiği bir konuda duraklama yapan son dönem alimlerinin bu davranışlarının ne manası olabilir? Bunlar nakledilerek milletin kafasının karıştırılması yanlış olmuştur. B. Hoca Efendi'nin kendi beyanıyla ikinci delilim hadis-i şeriflerken sünnet in, Kur sünnet Kur'an'ın tefsir mahiyetindeyken deccal, dabbetül ard, yecüc ve mecüc gibi konularda... Bunlar hakkında kesin konuşmak doğru olmaz. Deccal'ın bir adada olduğu hadis-i şerif ile sabittir. Şekli hakkında rivayetler de vardır. Ama bu insan mıdır? Başka bir mahluk mudur? Fesatçı bir oluşum mudur? Daabb'de ayet-i kerimeyle sabitir ama hayvan mıdır? Başka bir mahluk mudur? Yeçüc ve mevcut ayet-i kerimeyle sabittir ama insan mıdır? Irk mıdır? Hayvan mıdır? Yani bunlar hakkında kesin konuşamayız. Fırat'ın altından altın çıkacağı hadis-i şerifi Sahihdir Ama bu gerçek altın mıdır, su mudur, petrol müdür bilemeyiz. Şeklinde yaptığı açıklamalar çelişkili olmuştur. Zira bütün bu sayılanlar hakkında açık ifadeli hadis-i şerifler mevcuttur ki, bu hadislerde Deccal'in İsfahan Yahudilerinden olduğu, daha Ben'in Mekke'den çıkacak bir hayvan olduğu, Yecüc ve Mecüc'ün şekilleri tarif edilen iki kardeş insan ırkı olduğu, Fırat'ın altından altın madeni çıkacağı sarih bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla birileri ne der şeklindeki düşüncelerle bu kıyamet alametlerinin hadis-i şeriflerle açıklanan mahiyetlerine uymayan bir takım felsefi tevillerle ve mantıki yorumlara açık bırakmak halkımızı hadis inkarcılarının tuzağına düşürebilir. Bize düşen bu husustaki hadis-i şerifleri beyan edip her haberi doğru çıkmış ve çıkacak Muhbir-i Sadık sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alametlerle ilgili buyurdukların hepsi haktır ve gerçektir. Zamanı geldiğinde aynen takip edecektir. Bunların bazısını aklımız almasa da imanımız alır. O gün yaşayanlar görüp görür deyip geçmektir. Çünkü hadis-i şeriflerde açıklanan bir konu hakkında mesela altın dağı buyurulduğu yerde petrol de olabilir denilmesi altın olmayabilir demek olur ki bu laf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinin olmayabileceği anlamına gelir. Halbuki o gün halkın anlamayacağı bir şey dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli bir madde yahut maden diye buyurarak ona işaret edebilirdi. İlla ki petrol demeyebilirdi yani ama madem hep yani altın buyurdu o zaman bu sözün başka manaya ihtimali olmaz. Diğer konularda buna kıyas edilebilir. C- Sonucu kadın İstanbul'un kıyamete yakın bir daha fethedileceği hadis-i şerifini sorunca hoca efendi o fetih İstanbul'un İslam merkezi olacağı anlamına gelebilir dedi. Yani lafı ı harp sonucu bir fetih olmayacağı anlamına getirdi. Oysa İmam-ı Berzenci Rahimullah e 200 sene evvel İstanbul Osmanlı payitahtı iken yazmış olduğu El-İşah isimli eserinde bu hadis-i şerifin izahı sadediğinde bu hadis şerifte geçen Konstantinye ifadesi İslam'ın başkenti olan İstanbul'dan bahsetmiyor. Çünkü öyle olsa bu İstanbul'un ahir zamanda Müslümanların elinden çıkacağı anlamına gelir ki bundan Allah-u Teala'ya sığınırız. sözünün iki manası vardır ki birisi Sura diğeri Kübra'dır. Küçük Konstantiniyye İstanbul'dur ki orayı Sultan Muhammed Fatih fethetmiştir. Büyük Konstantiniyye ise Roma'dır ki orası hala fethedilmemiştir. Orası Hazreti orasını Hazreti Mehdi fethedecektir. Kıyamete yakın zamanda gerçekleşecek bu fetih akabinde Deccal'in çıkmasının hadis-i şerifte belirtilmesi de bunu anlatmaktadır. Şeklinde bir açıklama yapmıştır. Yani hadis-i şerifte eğer fetih geçiyorsa bunu hemen manevi fetih yahut İslam merkezi olma gibi tebirlerle yorumlamaya yerizim yoktur. Ancak Konstantiniye'nin neresi olduğunu, kaç farklı yer hakkında kullanıldığını düşünmek icap eder. Roma'ya da Konstantiniye denildiğini anladığımız zaman zaten Petin hakiki manada olduğunu kabul etmek kaçınılmaz olur. Yani diyeceğim şudur ki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen ifadelerin hakiki manalarını keşfetme imkanı olduğu sürece mecazi yorumlara yol açmamak icap eder. Mesela birçok hadis şerifte cennette inciden, altından köşkler, saraylar olduğu bildirilmiştir. Şimdi birilerinin aklı hafselesi inciden yahut altından 70 bin kapılı büyük bir kıta, kıta kadar hacimli köşklerin nasıl olacağını almıyor diye, akıllar bu ifadeleri almıyor diye hemen tevillere sapmamak gerekir. <gülüyor> Nitekim... 13 Ekim tarihi bazı gazetelerde bilim adamlarının dünyaya 40 ışık yılı uzakta bir gezegen keşfettikleri, bu gezegenin yüzeyinin su ve grafit yerine karbon ve elma, elmasla kaplı olduğu haberi yer aldı. Ve bu haber elmas gezegen bulundu başlığıyla verildi. Efendi Hazretlerimizin yerin altında bunca madenleri gizleyen bunları yer üstüne çıkaramaz mı buyurduğu gibi kim bilir fezada insanın sayamayacağı kadar fazla miktarda kıymetli madenlerden oluşan ince gezegenler vardır ki Allah'ın Teala'nın beyanıyla bütün hepsi kıyametle birlikte yok edilecektir. Dünyadan kaç kat büyük, bizce sayısı meçhul, bunca gezegeni bir süreliğine yaratıp sonra yok edecek olan allah Teala ebedi ahirette Müslümanların sonsuz ikameti için şu an mevcut olanların kat katını ve ebedi olanlarını yaratamaz mı? Elbette Yüce Rabbimiz her şeye kadirdir. Öyleyse Habibi Hedibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize bildirildiği bütün hakikatlere de acaba demeden nasıl olur diye düşünmeden Zevre kadar dahi tereddüt etmeden buyurulduğu ve beyan edildiği şekilde şeksiz, şüphesiz inanmamız ve kimsenin de bu konuda bize şu, bizi şunlara bak, nelere inanıyorlar diye eleştirmesinden asla çekinmememiz icap eder. Zaten galiba iman da bundan ibarettir. Yoksa aklın mümkün saydığı şeylere zaten herkes iman ediyor. Gerçek iman akıl ötesi işlere görmeden görmüşten öte inanabilmektir. Ne mutlu bize ki Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi bir alime ve mürşide eriştik de Hakk'a kavuştuk. Bu hakikatlere kolayca inanabildik. Felsefeci hocaların eline kalsaydık halimiz nice olurdu. Bu meselelere inanmakta çok zorlanırdık. Artık hepimiz mensup bulunduğumuz kamil mürşitlere ve talebesi olduğumuz ehl sünnet alimlere kulak verelim. Diğer görüşlere kulak tıkayalım ki hidayetten sonra kayanlardan olmayalım inşallah. i̇nşallah. Nitekim İmam-ı kutsesi rubu bu manada şöyle der. Bir mürit Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstad ile buluşmaz. Şayet Allah'ın Teala katında seçkin biri olmasaydı, Cenab-ı Mevla O'nun huzuruna ulaştıracak o kâhimi zaten buluşturmazdı. Ey mürit! Mürşidime teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin. Lakin şunu da ifade edeyim ki, her mürit istiharem çıktı tarikat dersi aldım diye yan gelip yatarak bu yolda ilerleyeceğini zannetmemeli. Her ilmin bir usulü, adab ve erkanı vardır. Ulaşan bunlara ulaşmış. Bunlarla ulaşmış, yolda kalan da bu usulü zayi ettiği için yolda kalmıştır. Molla Yüsev rahim eullah, miratül usulde ne demiş? İnne mâ hurimul usule bitadî'ihimil usul. Onların maksatlarına ulaşmaktan mahrum olmaları ancak usul ve kaidelere riayeti zayi etmeleri sebebiyledir derken bunu kastetmiştir. Yani usulsüz, usul olmaz. Büyük alim İmam Gazali Hazretleri sufilerin hedeflerini şöyle sıralamıştır. Dine aykırı ve kafalı sözler söylememek, konuşmada ölçüyü kaçırmamak, İslami ilimlere sarılmak, dini bilgileri iyi bilmek, sürekli gayret edip çalışmak, ciddiyet ve azimle sani ameller işlemek, insanlarla gereğinden fazla haşir neşir olmamak, giyiminde gösterişten sakınmak, temiz ve tertipli giyinmek, tevekkül esas edinmek, fakir halini tercih etmek, sürekli fakir halini tercih etmek, sürekli Allah'ın zikir halinde olmak, İnsanlarla güzel ilişkiler kurmak, haram olan şeylere bakmamak, namahrem kadınlarla hemden hem olmamak, devamlı Kur'an-ı Kerim okumak ve onu anlamaya çalışmak. Bu vesileyle bayram ziyaretlerinde size nikah ebediyen haram olmayan baldız, enişte kayınbirader, hala, teyze, amca, dayı kızları, yakınlarınız da olsa birlikte oturmamanızı, bir sofrada yemek yememenizi, haremliğe, selamla azami derecede riayet etmenizi şiddetle vasiyet ederim. Yani bayramda haramlar helale dönmüyor. Anlaşıldı mı? Hani bayram ziyaretleri vesaire hocamız ne yapıyor? Haremlik selamlar dikkat edin tavsiyesinde bulunuyor. Evet hocamız devam ediyor, yedi yaşından yukarı yavru aşağı olsa da gösterişli olan kız yavrularımıza el öptürmememizi de özellikle tembih ederim. Şimdi, suç ve delil programını yapan profesörler bile bunları önerir oldular. Zira insanların ne niyetli olduğu, ne fikirle baktığı, ne düşündüğü, kimse tarafından tespit edilemeyeceğinden artan suç oranlarını ve enses ilişkileri göz önünde bulunduran uzmanlar, tek çareyi sakınmak, görmemek, göstermemek, çoluk çocuğu kucaklarda oturmamak gibi tedbirlerde buldular. Efendi Hazretlerimiz her bayram bu konuları anlatırken bazı ihvan bile itiraz ederdi ama şimdi gazetelerde ve sosyal medyada her gün çarşaf çarşaf çıkan taciz, tecavüz, cinayet ve aile içi ilişki haberleri herkesin İslam'ın hükümlerinin hikmetini daha iyi düşünmesine ve anlamasına vesile oldu. Hocalar bunları konuşunca kalbi fesat ithamına maruz kalıyordu. Şimdi Profesör Sevilay Hanım söyleyince hikmetli ve makbul ilim oldu. Neyse doğru bulunsun da kimin beyanıyla olursa olsun. Bakın geçen hafta başörtülü bir kızımız tecavüze uğrayıp elleri kolları ağzı bağlanarak katledildi. İçim parçalandı çok üzüldüm. Evli üç çocuk babası adam internet bağlantısını düzelteyim diye eve girdi. Melun katil bunları yaptı ama o kızımız evde tek başınayken o adamı nasıl eve aldı? Bu halvet olur ki. Namahrem erkek ya da kadınla bir mekanda kapı bacak kapalı kalmak anlamına gelen halvet haramdır. Çoluk çocuğa şeriat öğretmiyoruz. Ah şeriat her şeyin feda olsun ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İhfezullâke ihfezullâhe yahfezke. Sen Allah'ı yani şeriatın hükümlerini koru ki o da seni muhafaza etsin. Millet canavar olmuş, gözü dönmüş. Kendimizi de ailemizi de şeriatla korumaya bakalım. Tabii ki o kızımız da zulmen öldürüldüğü için şehit oldu. Rabbim rahmet eylesin. Amin. Amin. Haftaya perşembe günü bayram olduğu için bir Kasım perşembe akşamı ya kendim gelirim ya da mektup gönderirim inşallah. İnşallah. Hocamız iki Kasım değil miydi mahkeme? Kasım. Evet. Burada böyle yazılmış. Hayırdır inşallah. İnşallah. Yani önümüzdeki hafta size ne yapıyoruz? Bayram tatili veriyor hocamız. Güzelce bayramı yapın. Ondan sonraki perşembe akşamı yine buradayız. İnşallah. Evet. Bir Kasım perşembe akşamı ya kendim gelirim. İnşallah. inşallah, i̇nşallah. Ya da diyor mektubu gönderir Evet 4, Belki de 10 demiştir doğru sıfırı unutmuşlardır. Sıfırın değeri rakamın solundayken kıymeti yok. Öyle mi? Neyse. <gülüyor> yani bayramda önümüzdeki perşembe yokuz. Ondan sonraki perşembe buradayız. <gülüyor> Dört. Geçen cuma ziyaretime gelen küçük İmamı Cemal Hoca Efendi ile çok sohbet ettik. Eski günleri yad ettik. Çok hizmet ettiği Hacı Salih Efendi Hazretlerinden. Küçükköy'de Hacı Efendi'ye ev yeri veren, bana da mezar yeri hediye eden Hüseyin Akbay Ağabiden ve daha kimlerden konuştuk. Cemal Efendi de 80 e, 80'le merdiven dayamış. Ama yine de küçük köydeki medreseyi bırakmıyor, okutuyor, hizmet ediyor maşallah. Rahmetli Kurra Hafız olan babasını medresenin karşısındaki mezarlığa gömmüştük. Ondan bahsederken hastanelere, mahkemelere çıkarken babasına okuduğumu anlatırken Hacı Salih Efendi Hazretlerinin zevce, zevce i salihası Hatice annemizin de o kabristandan babasının başucuna yattığını söyleyince çok şaşırdım. Çünkü ben onun küçük köyün içindeki mezarlıkta yattığını biliyordum. Artık hediyelerime onu da icap eder. Hem ahiretliyim, büyükleri Hacı Sal Salih Efendimiz zevces olması sebebiyle hem de kapı komşum olduğu için. O hanım annemiz öyle bir veliydi ki vefatından önce öleceğini bilmiş de erzurumdan cenazesine geleceklere 3 gün yetecek kadar yemek hazırlamıştı. O zaman Hacı Musa gibi eski ikhvan hep bu konuyu anlatırdı. Hacı Cemal Efendi 6 sene arabamla taşıdım da gözünü bile görmedim diye anlattı. Cenazesini Cemal Efendi metresin önündeki mezarlığa defletmek istemiş fakat bazı kimseler atış alanına götürme kararı vermişler. Cemal Hoca yine de ihtiyaten medristeki mezarı kazdırmış. Ve Hacı anne küçük köyü bırakmaz diye düşünmüş. Tam atış alan mezarlığına gelmişler. Bizim Efendi Hazretlerimiz Kutsesirru, Hacı Salih Efendi bu uzak yere nasıl ziyarete gelecek buyurarak cenazeyi buraya geri döndürmüş. Sanki Yedim Cami İmamı, Lakur Mehmet Efendi de bu görüşü teyit etmiş. Medrise gelenler karşıdaki kabristana girince ortalara doğru dümdüz ilerlerseler yolun sağında diye hatırlıyorum. Terzioğlu mezarlığını bulurlar, Cemal Efendi'nin babası büyük hafız orada da medfun. Hatice annemiz de onun baş ucunda. <gülüyor> Hacı Sali Efendi Erzurum'da defnedildiği eski kabrinden 6 ay sonra çalışıp çöender köyüne getiren köylüleri Hacı Anne'yi de buradan nakletmek istemişler. Cemal hocamıza müsa müsaade etmeyince buranın toprağından bir türbelik alıp Hacı Sali Efendi'nin türbesinin yanına ona da makam sayılacak bir türbe yapmışlar. Hacı Salih Efendi Hazretleri Aslen Çaykara'nın Hopşara köyünden olup aynı köyden olan büyük allame Hacı Hasan Efendi Hazretlerinden icazetlidir. Hacı Hasan Efendi de Hacı Salih Efendi'den Kaside-i Bürde icazeti almıştır. Hacı Salih Efendi çocukluğundan beri takva üzere yaşamış olduğu için zamanın büyük verisi olan Hacı Ferşat Efendi Hazretleri kimseye ders vermezken ona ders vermiştir. Sonra Erzurum'a göçmüş. Orada birçok köyde imamlık yapmıştır. Tabii ki bu dediğim Osmanlı döneminde olmuş. Çünkü kendisi askerlik dönemlerindeki tabur imamlarından bile bahsederdi. Sonra Hasan Kale yolu üzerindeki Çöğender köyünde imamlık yaptı. Yakınında bulunan Muhammed Lütfi Efendi hazretlerinin köyüne yeni Alvar'a da gidip gelirdi. Allah şeyhi onu çok sevmiş ve ahiret kardeşi kabul etmişti. <gülüyor> Biliyorsunuz Allah şeyhi Muhammed Lütfi Efendi hazretleri Haydar Efendi babamızın iki şey bana sevdirildi buyurduğu iki şeyden biridir ki, Efendi babamız Allah Efendi Hazretleri'nin kendisine gönderdiği mektupların teberrken kendi kardu şerifine gömülmesini vasiyet etmiş. Efendi babamızın yıkanmasında ve defninde hazır bulunan Allah Efendi'nin halifesi, Dülgerzade İmamı Tevfik Efendi hocamız ki ben de kendisinden talim okumuştum, bu vasiyetin gerçekleştirildiğini bize anlatmıştır. Bir kere hacıse Ali Efendi'yi Allah Ali Efendi Allah Zahiri manada alim miydi diye sorulduğunda hepimize ibret olacak. Allah hiçbir cahil ve veli edinmemiştir. Biz bir kulu veli edindiğimizde önce ona ne düneğini öğretir, sonra onu veli seçeriz buyurmuştur. İbaresini okumuştu. Hacı Efendi daha sonra manevi işaretle İstanbul'da yerleşti. Hüseyin Akbay kendisine bir ev yeri hediyetti. Cemal Hoca'dan inşaatı yaptı. Kendisi secdeyi direkt toprağa yapmak için alt katı seçti. Çok ilginç görüşleri vardı. Sakalın bir ustam olmasının sırrını secdeye yere değmesi olarak açıklardı. Koyun sağlırken süt hep için koyun peyniri yemezdi. Mesnerin sert olmasına itiraz eder, secdede yedi kemik üzerine secde yapılmalı. Sert meslerde ayak parmakları kıvrılıp secde yapamaz derdi. İmam kaldığı Çöyender köyünde çok kerametleri zuhur etmiştir. Köylünün verdiği buğdayları stok etmiş, bir sene Yusuf Aleyhisselam'ın seneleri gibi kıtlık olunca herkes, herkese yıllarca ona verdikleri mahsul yerine hanede bulunan can sayısına göre ölçek ölçek yeri vermişti. Farsçacı Murat Hoca'nın kayınpederi merhum namı Kemal Efendi'den dinlemiştim. Hacı Efendi'de caminin anahtarı yoktu. Hiç de müezzinden istememişti. Müezzin her gece cami kilitler sabah namazı için açtığında daima Hacı Efendi mihrapta bulurdu. Hacı Efendi de kapıları açma kerameti çok zuhur ederdi. Düşünün Farkı Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısı bile ona açılmıştı. Bana hafızlık yaptıran Kefevi imam Mustafa Kılıç hocamdan kulaklarımla duydum. O da bizzat kendisini okutan Çaykara Müderrisi Hacı Hasan Yavuz Efendi'nden dinlemiş. Bir hac mevsiminde Hacı Salih Efendi ile birlikteymişler. Ravza-i Mutahara ziyaretinde mümaciye şeriften dolanı barkaya doğru Hücre-i Saadet'in kapısına gelmişler. Hani o anahtarımın üstünde? Demiş ki Huvel <gülüyor> min O öyle bir sevgilidir ki umulur onun şefaati bize hücum eden her türlü belalara karşı beytinin yazıldığı kapıya gelmişler. Ziyaret esnasında Haci Efendi rabıta üzere dururken bir anda polisin arkasındaki demir kapı açılıvermiş. Durumu gören Suud polisi bunun manevi bir hal olduğunu anlayarak Hacı Efendi'yi içeriye davet etmiş. O sırada Hacı Hasan Efendi arkasında duruyormuş. Bu hadiseyi gözleriyle görmüş. Hacı, Efe Hacı Efendi bizi burada kabul etler diyerek edeben içeri girmekten imtina elemiş. İşte bu zat bu fakire ahiret kardeşi olarak kabul etmişti. Hem de bana beni ahiret kardeşi olarak hemen kabul etme bazı şartlar koş buyurarak <gülüyor> mübarek. Aslında kendisinin bana şart koştuğunu bildirmişti. Kendisi icazetli şeyh olduğu halde kimseye ders vermez. Mürşidi Kamil Mahmud Efendidir. Ona intisap edin derdi. Bir mürit gibi efendi hazretlerinin pazar sohbetlerine gelirdi. O zaman efendi hazretleri millet toplanana kadar kürsüde tefsire bakardı. Gözüyü zayıf gördüğü için kitabın üzerine adeta kapaklanır, büyüteçle bakardı. Hacı efendi kapıdan girince efendi hazretlerimiz kitaba bakarken sağ ile işaret ederek Salih Efendi ileri alın. Buyurarak keramet izhar ederdi. Birbirlerini sıkça ziyaret ederlerdi. Birbirlerini elini öpmek için çok gayret ederlerdi. Hacı Efendi, Efendi Hazretlerinin bir dalgınlığını kollar, hemen suratla elini öperdi. Efendi Hazretleri de mahcubiyetten kıpkırmızı olurdu. Mübarek. Onların sohbetinde bulunanlar feyizlere gark olurdu. Kendilerinden geçerlerdi. Hacı Efendi ilahi aşk yüzünden büyük hararet çekerdi. Daima buzlu su içerdi. Efendi Hazretleri hemen soğuk su getirin buyuruldu. Karşı evlerden getirirlerdi. Hacı Efendi içinde buz görmüyorum bu nasıl soğuk su derdi. Ve hemen bu zararlardı. Cenazenin de soğuk suyla yıkanmasını vasiyet etmişti. Cenaze namazı Fatih caminde takır takır buzlar üzerinde kışın kılındı. Cenazesi önce merhum Abdullah Vanlıoğlu Efendi, Hacı Efendi anlatan bir konuşma yapmıştı cenazesinde. Cenazede bulunan bazı yetkililer namazı talebesi olan Fetullah Efendi'nin kıldırmasını istediler. Fetullah Hoca Efendi geldiğinde Efendi Hazretlerini görünce İmamlı Efendi Hazretlerimize geçirdi. Sonra kendisi cenaze ile birlikte Erzurum'a gitti. Orada da buzlar üzerinde 10 binlerin katılımıyla Fetullah Efendi bir daha cenaze namazı kıldırdı. Hacı Efendi sağlığında Erzurum'da bulunan Esatpaşa Camii'nin haziresinde bulunan veliler velilerden bazılarının hayattayken ziyaret ettiğini orada 18 tane veli yattığını bir tanesinin Süleymaniye'den geldiğini nakleder ve vefat ettiğinde bu zatların arasına sığınıp kurtarabilir miyim acaba dermiş. Vefat edince Efendi Hazretleri onun Eyyus Sultan Hazretlerinin yanında götür, yanından götürülmesini istemese de Erzurum'dan otobüslerle gelen kalabalık kalabalık ısrarla mübareği Erzurum'a götürdüler. Fethullah efendi hacı efendinin sağlığındaki sözünü vasiyet kabul ederek bakanlar kurulundan izin çıkartıp kendisini o mübarek hazireye defnetti. Cemal hocanın anlattığına göre çöen derdiler hacı efendinin naaşını çalarak zorla köylerine gönmeye kararlıymışlar. Ama aşırı soğuktan ve yollar kapalı olduğundan bunu ilk gün yapamamışlar. Cemal efendi orada kavga çıkacağını bildiği için Erzurum'a gitmemiş. Neyse o sene altı ay kadar zaman geçince ben efendi hazretlerimizle birlikte hacca gitmiştik. Mina'da yahut Arafat'ta bulunuyorken bir hürriyet gazetesi getirdiler ki manşette şöyle diyor. Şeyh Çal'ın da haberi yer alıyordu. Şaşırdık kaldık. Meğer hacı efendi bir kere Çoğender köyünün yola bakan çayırında otururken, öldüğümde burada ne de güzel yatılır demiş. Köylüler de bunu vasiyet kabul etmişler. Kendi aralarında gece vakti gider kabrini açarız, razıysa kendi elimize gelir. Değilse mani çıkarır diyerek yola çıkmışlar. Allah Allah. Sevgi adama neler yaptırıyor. Kabri şerifini açmışlar. Mis kokuları ortalığa yayılmış. Hacı efendi ilk konduğu günkü gibi duruyor. Ketenin de dahi yok. Mubarek kendiliğinden onların eline doğru yönelmiş. Böylece bedeni şerifini alıp köylerine götürmüşler. Fakat durumu jandarmaya bildirenler olmuş. Kol orada ayağa kalkmış. Bölgenin başkomutanı gelmiş. Ertesi gün tekrar aynı kabrine gömüleceğini söylemiş. Fakat köylüler itiraz etmişler. Tekrar çalarız demişler. O bize rızasıyla geldi. Tekrar tekrar rahatsız etmeyelim demişler. Görüyor musun? Derken Hacı Efendi'nin mahdumları gelmiş. Zaten bir oğlu o köyün muhtarlığını yapıyordu. Bir oğlu İstanbul vaizlerinden meşhur fakirullah Hoca Efendi. Halen sağdır. Rabbim selamet bahşeylesin. Amin. Bir oğlu da hasta okumakla, hasta okumakla meşhur merhum Memdu Hoca Efendi. Onlar gelip babalarının o köyde defnedilmesine razı olduklarını beyan etmişler de asker o zaman müsaade etmiş. O gece mübareği bir odaya koymuşlar, herkes ziyaret etmiş, misk saçıyormuş. Ben yıllar sonra türbesini ziyarete gittiğimde o kaldığı oda hala misk kokuyordu. Böylece Hacı Efendi'nin iki vasiyette yerini bulmuş oldu. Erzurum'a gittiğinde makam sayılan birinci kabrinde ziyaret ettim. Cemal Efendi ile konuşurken bir kerametini daha anlattı. Hacı Efendinin cenazesi Erzurum'a götürülürken yolda bir dinlenme tesisine uğramışlar. İhtiyaçlarını görmüşler, yemek yemişler. Birisi cemaatin parasını ödemeye girince lokanta sahibi demiş ki Hacı Efendi geçen sene buradan geçerken bize uğradı. Ve bir dahaki sene benim cenazem buradan geçecek. Cemaat burada konaklayacak ve yemek yiyecek. Ben onların paralarını şimdiden ödüyorum. Onlardan sakın para alma. Allah Allah demiş ve bu yemeğin parasını ödemiş. Böyle anlatıyor, adam da diyor ki onun için bu yemeğin parası ödenmiş vermiş ki herkes şaşırıp kalmış. İşte bu ümmette böyle adamlar var. Ne sahipleri var, yine de mübarek ah nefsin elinden vah, nefs, vah nefis elinden diye Ahmet ve Muhammed Bican kardeşlerin dizelerini söyleye söyleye dövünür dururdu. Daima nefisten şikayet ederdi, yazmakla bitiremem ne hallerini gördüm. Şeraate çok titizdi. Oğulları torunları bir tanesi pantolonla yanına giremezdi. Kravata çok kızardı. Cemal Efendi de o gün ziyaretime gelenlere dayanamayıp sigara bıraktırmaya kravat çıkarttırmaya uğraşıyordu. Bir kere İstanbul müftüsü merhum Ali Fikri Yavuz Hoca Hacı Salih Efendi ziyarete gelmiş. Dönerken Cemal Efendi arabanın şoförüne sakal bıraktırmak isteyince müftü efendi ki normal bir müftü değil gerçek fakih bir alim ne demiş? Boynundaki kravatı çıkarttırsan sakaldan daha önceliklidir demiş. Anlayın. Anlayın siz. Sakal tıraşı haramken kravat daha öncelikliyse kravatın hükmü ne olur? Şimdi benim de sevdiğim bazı yaşlı hoca efendiler bembeyaz sakalların altına kravat takıp televizyona bazen çıkıyorlar. Onlardan rica edin. Hocam siz büyük alimsiniz. Kravat takmanız mecbur değil. Başbakan bile normal programlarda takmıyor. Siz neden bunu takıyor? Bırakmıyor. Bırak, bırakamıyorsunuz. diye istirham edin. İsimlerini demeyeyim. İkisi de Kanal 7'ye çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> vaktim yok araya hiçbir şey sokmuyorum aksakallı iyi alimler ama resmi memuriyete alışmışlar demek çıkaramıyorlar biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve benzeyelim ne işimiz var düşmanlara benzemekte hem de karımız var onlara para bile versek bizim şalvarımızı çarşafımızı giyerler mi biz niye onlara benzeyelim Hacı Salih bir sözünü de size nakletmiştim bir gece İsmail Ağa caminden çıkmıştık mübarek kambur haliyle kapıda duruyor Araba bekliyordu. Birden bana döndü ve Mahmud Efendi Hazretleri kutbu medardır. Görmüyor musun? Alemler onun etrafında dönüyor buyurdu. Bu büyük keramet sahibi zat Efendi Hazretleri için söylediği söz bu. Tabii ki büyükler ancak büyükler anlar. Bizim gibi gafiller bu hakikatlerden ne anlar? Hacı Salih Efendi manevi ricaldendi. Fakirlik halini tercih etmişti. Kendisi zekata muhtaç iken geleni gideni yedirmeden içirmeden bırakmazdı. Bazen hudut boylarına gider sınırları okurdu. Allah Allah. Dedim ya manen görevliydi. İlk İstanbul'a gelmiş de görebilmişiz. Duasını alabilmişiz. Hapiste de ilk girdiğim aylarda rüyamı teşrif etti. Tafsilat yazamayacağım ama benimle ilgilendiğine dairdi. Çaykaralı Tayyipo Efendi de kendisine çok hizmet etmişti. Arabasıyla gezdirirdi. Her hafta ona tesbih namazı kıldırılırdı. Vefatına yakın Sait Abi ve diğer arkadaşlarla ziyaretine gittiğimizde zor nefes alıyordu. Başucunda oksijen tüpleri diziliydi. Heybetinden yüzüne bakılmıyordu. Zaten o iri gözleri uykusuzluktan ve ağlamaktan kan çanağına dönmüştü. Üzerinde yemyeşil bir suud cübbesi vardı. Derken bir bize Şam'da Hazreti Zeynep'in kabri şerifinde Arapça Kuburuna fi kulubi muhib muhibbina kabirlerimiz sevenlerimizin kalplerindedir diye yazıyor buyurdu böylece bize hem vefat edeceğini hem de sevgisini kalplerimize yerleştirmemiz gerektiğini bildirmiş oldu vefatında o kadar ağladım ve hasta oldum ki rahmetli eczacı Ömer abi gelip iğne yapmak zorunda kaldı kolay değil <gülüyor> vallahi Allah için olan sevgi ne anne sevgisine ne baba sevgisine ne eş sevgisine ne evlat muhabbetine hiçbir şeye benzemiyor Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Erzurum'a yolu düşenler olursa merkeze çok yakın yerde Hasan, Kö Hasan kale yolu üzerinde Çöğender köyündeki türbesini ziyareti ihmal etmesin. Erzurum'dan dinleyenler ise mutlaka bu bayram ziyaret edip tarafından Fatiha ve Yasinler ihtağ eylesin. İşte Cemal Hoca ile konuştuklarımızdan aklımda kalanlar. O geldi bana eski feyizli günleri hatırlattı. Rabbim onu da diğer ziyaretçilerimde şad ve şadan eylesin. Amin. Amin. Bayramınız mübarek olsun. Dembiniz mağfur, ameliniz makbul olsun. Sahiniz meşgul, ticaretiniz dentebur olsun. Amin. Ticaretleriniz dentebur sırrına mazhar olsun. Amin. Evlad ve salih ve salihatta ilhak olsun. Amin. Salihata ilhak olsun. Amin. Kurbanlarımız kurbet ilahiyeye vesile olsun. Amin. Kurbanlarımızın her uzun mukabilinde bizim de her uzunumuz cehennemden azad olsun amin amin, amin kendileriniz nar-ı cahiminden azad olsun amin. amin evet kıymetli kardeşlerim hemen şunu tekrar arz ediyorum 2 Kasım'da mahkeme önüne Cübbeli hocamız gelmemenizi rica etti 21 Eylül'de geldiniz Allah razı olsun amin. görevinizi yaptınız söz dinlediniz ve maksat hasıl oldu Hani evvelce bir hikaye vardı, bir mesele anlatılırdı. Yani hocalarına karşı duyarsız olan Müslümanlar hakkında ne denirdi? Müslümanlar bu çeşmeden su içemez. Değil mi? Evet. Bundan sonra anlatanlar ne diyecek? Bu Müslümanlar bu çeşmeden kana kana sonuna kadar içmeleri helal olsun. Siz o çeşmeden su içebilirsiniz. Görevimizi yaptınız, maksat hasıl oldu. 2 Kasım'da? gelmiyorsunuz. Bunu böylece arz edelim. Arifan dergimizin bu sayısında hocamızın da bahsettiği üzere duaları sakın bırakmayalım. Bu on günleri mutlaka değerlendirelim ki Rabbimizin on ikramına mazhar olalım. Onun için de zaten e, oruçlarınızı tutuyorsunuz. Bir de 61. sahipeden itibaren başlıyor. On günlerde yapılacak zikirler var. Mutlaka bu zikirleri yapalım ve ihmal etmeyelim. Evet bir tanesi de iddet terneğinden... Mehmet Turan Efendi kardeşimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz, o tabi rica etti. Ee, yani İHA çapında böyle bir can suyu gibi uluslararası bazda İsmailağa'dan böyle bir efendim hizmetlerin yapılması hakikaten göğsümüzü kabartıyor hoşumuza gidiyor. Bu kardeşlerimiz de Etiyopya'dan tutunda Ghana'ya kadar, Gine'ye kadar, Argana'ya kadar hizmetler yapıyorlar ve oralarda efendi hazretlerimizin adına medreseler kurdular. Efendi hazretlerimizin adına mahalleler tesis ettiler. Oralara ne yapmışlar? Kurban taahhüt etmişler. Yani size biz kurban getireceğiz. Biliyorsunuz oralarda açlık var, sıkıntılar var. Dolayısıyla efendim sizlere güvenerek kurban sözü vermişler. İnşallah çıkarken arkadaşlarımız sizlere böyle broşürler dağıtacaklar. Yani... Fazla bir miktar değil dışarıya gönderilen efendim, kurbanlar biliyorsunuz ucuz. Oralara da efendi hazretlerimizin adına yapılan medreselerde okuyan kardeşlerimize de inşallah imkanları yerinde olanlar ne yapsınlar? Kurban göndersinler. Şimdiden kurban bayramınız mübarek olsun. Keseceğiniz kurbanlar Rabbim kabul eylesin. Kestiğimiz kurbanları da Rabbimize yaklaşmaya Rabbim şimdiden vesile eylesin. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Billahi teala el-Fatiha.